Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Barat for konuşacağız. Söylemiş olduğumuz gibi belgesel film yönetmeni Eda Elif Tibet'le beraberiz. Stüdyomuzda hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Evet sonunda kesişti yollarımız. Bir yandan da öyle söyleyebiliriz. Hem Türkiye'ye gelmiş oldun. Aynı zamanda görsel antropolog bunu da ekleyelim. Belki belgeseli konuşurken. ...bize bir faydası oldu bu meselenin de. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da girmiş olabiliriz. Ee, e, evet, tütün deposundaki tabii. gösterim vesilesiyle aslında e, İstanbul'da buluştuk. E, tütün deposunda bir gösterim ve ardından da bağımsızlık... ...bağımsız başlığı ile bir panel vardı. Biz panelin öncesinde konuşuyoruz. Panel nasıl geçti diye o yüzden soramayacağız ama... bağımsızlık meselesiyle ilgili belki bir soru yöneltebiliriz. E, öncelikle belgesel... E, Konu etmiş konu ettiğim e, figürü de yönetmeni olarak da aynı zamanda e, içeriyor. Belki bu ancak bağımsızlık koşuluyla olabilecek bir format mıdır e, diye sorayım sana. Çok güzel soru oldu. <gülüyor> Baştan böyle zor. <gülüyor> <gülüyor> e, yani Maisa alhafezden bahsediyoruz. Öncelikle Hadi. istersen belgeselden bahsederek evet. başlayalım. E, yani Maisa'nın aslında yönetmen olmasında şaşırtıcı bir şey olmamalı diye düşünüyorum. Ama bir nevi öyle çünkü hani hep şöyle bir beklenti var hani insan okuduğu veya uğraştığı şeyi mi olur diye ama aslında bu böyle değil. Hani ben öyle inandım hep. Hı hı. Ben de sonuçta hani filmcilik üzerine hiçbir şey okumadım ve hı hı. yapmadım. Görsel sanat çıkışlı da değilim. Hı hı. Belki o görsel antropoloji kısmı burada faydalı olabilir. Evet. Görsel antropoloji aslında... Hani görselleştirilmiş antropolojik konu mu diyebiliriz. O konuda da herkes hemfikir değil. Ortada hazır böyle bir kafa karışıklığı varken biz bunun <gülüyor> daha faydalandık diyelim. Evet, ne yapar görsel antropologlar? Görsel antropolog, önce antropolog ne yapar diye düşünürsek, yani tamam. bildirmek gerekirse <gülüyor> e, bunu biz de bilmiyoruz. Antropologların <gülüyor> ne yaptığını. Şahane ama, bir alan valla. <gülüyor> e, Türkiye'de Özellikle yani dünyada da geçmişi çok kolonyal ve işte sömürü ve ulus devletlerin çıkışına yardım etmiş bir alan aslında. Fakat sonradan sosyal adalet üzerine ve insan kültürleri farklılıklarını ve bir arada yaşamayı araştıran bir alana dönüştü. Bir sürü kolu var. Bunun göç kısmı var. Yerli halklar, farklı habitatlardaki yaşam şekilleri. Ee, işte köy çalışmaları hı hı. Ee, onun dışında bir de bunun biyolojik tarafı da var yani ben daha çok sosyal alanındayım hani hı hı. sosyolojiye daha yakın olan kısmı hı hı. sosyolojiden en büyük farkı da sosyoloji daha genel yukarıdan demeyelim öyle gerçi yukarıdan diyorum. <gülüyor> daha toplumsal bakarken hı hı. E, antropolojide gerçekten çok mikro evet. level'a girebiliyoruz e, bazen öyle bir şey oluyor ki Esas formatı hani mesela en bilindik e, Malinowski'nin Trobriant adalarına gidip işte Kula e, exchange'ini çalıştığı alan mesela. Onun için gitmiş bir yıl boyunca o yerli kabilelerle birlikte yaşamış. Tabi bunu artık yapmıyor birçok insan. Ama hala Güney Amerika'da böyle bir akım devam ediyor. Benim arkadaşlarım var mesela Puta Mayoları çalışıyor veyahut da... E, bir Kıvara diye bir kabileyle birlikte hala daha çalışıyor. Fakat Hı -hı. bir şekilde hepsinin ucu, yani bu postkoloni öncesi... ...ve hala kendi yaşayış biçimini... E, e, ...korumaya çalışan insanlar üzerine bakılırken... Hı -hı. ...şimdi aslında bunun imkanı bile yok. E, çünkü her e, kapital sistem hepsini etkiliyor ve... ...birçok antropolog şu anda kendini hak savunuculuğu yaparken buluyor... Hı -hı. Antropoloji böyle bir şey aslında yani insan olmak ne demek diye bakarken hı hı. sosyal anlamda işte öğrenin çünkü insan olmak aynı zamanda öğrenilen bir şey. Hani kültürümüzde var oluyoruz. Hepimiz bir ürün olarak ortaya çıkıyoruz. Hı hı. Benim ilgilendiğim kısımsa yani bütün bu karmaşıklığın içinde bir bireyin tekinliği, yalınlığı hı hı. yani mesela Mayza'da benim en çok ilgimi çeken konu Mayza'nın. Bütün sisteme ve strüktüre karşı o algıyı yani bir tek başına hani hı hı. yıkma çabasıydı. Hangi algıyı kastediyorsun? Şimdi işte Suriyeli mülteci algısı. Hı. Hı. Kimdir bu insanlar? Yani aklınıza gelen ilk görüntü ne oluyor mesela? Aklımıza gelen ilk görüntü benim belgeseli izlediğimden beri mağaza geliyor galiba bir süredir. Oh. <gülüyor> yani ilginç bir şekilde ama. Yani çok da ayırmadığımı düşünüyorum ...hayatımda çünkü. Evet e, ben hizmet sektöründe birini at, at, at, ilk gözüm önüne getiriyorum. Ben vapurda karşılaştıklarımı da düşünüyorum. Galiba. Yani bir işçi gibi vapurda karşılaştık. Yani dilenci gibi bir. Yok değil. Bayağı böyle seyahat eden insanlar Üsküdar'dan gelirken mesela. Biraz öyle bir şey var. Nasıl oldu bilmiyorum. Deniz teması var yani. Deniz var galiba. Hmm, öyle de bağlayabiliriz hep. Evet. Size kanepeye yatırdığın gibi oldu şimdi. Valla oldu galiba. <gülüyor> Yok yani, siz özellikle şey şimdi var. filmi izlediğiniz için hani <gülüyor> artık farklı bir açıda görüyorsunuzdur. Ama genel olarak algı hani hakikaten mülteci kampı. Deniz yolları hı hı. ve de e, böyle çok muhtaç e, yardıma ihtiyacı olan hı hı. aşırı travmatize olmuş e, insan figürü. Böyle olduğu zaman tabii kimse yani kale alınma kısmı düşüyor. Hani kale hı hı. alınmıyor gibi bir durum oluyor. Hı hı. Yeteneğiniz olabilir, eğitiminiz olabilir, bir geçmişiniz olabilir ama bunun hiçbir önemi olmuyor mesela. Hı hı. ...mülteci dediğimiz insan... ...bununla uğraşıyor aslında. Bütün dünyada böyle mi peki gözlemin nasıl? Yani sen ya düşünüyorsun. Yani Bütün dünyada böyle. Hı hı. Yani ne zamanki birinin... Ya ...sonuçta bu sadece birkaç kişiyle sınırlı değil. Bütün bir ülke... ...size sığınmaya çalıştığı zaman... E, ...sığınılan ülkenin... ...böyle hafif bir şey... ...durumu oluyor. Üstünlük taslama durumu oluyor. Çünkü... ...burada şöyle bir ayrım oluyor. Bir ülke vatandaşlık hakkını tamamen kaybediyor. Yani o ülke aslında... ...hep İngilizce düşünüyorum. Şu anda yeni şey yaptığım için kusura bakmayın biraz Mesela, zor konuşuyorum. Olsun. Failed Nation ne olur? Mağlup, Mağlup ülke. <gülüyor> yani onun geçmiş vatandaşları, mülteciler. <gülüyor> Öyle yani bir mağlubiyet makiyesinden bakılıyor mağlup yani. Mağlup, mağlup insan. Yani her şeyini kaybetmiş mağlup. Ve Hı -hı. de üstelik tehlikeli. Hı -hı. Çünkü savaşıyor. Öyle bir imaj var yani. Savaşmış da gelmiş. Kim bilir nelere karıştı. E biz de şimdi medyanın öyle bir şeyi var e, ki tabii. Suriye üzerinde. Bütün dünyanın şey yaptığı, çatıştığı bir alan. Hı -hı. Bir de işi bastılar üstüne. Şimdi sen bir Suriyeli olarak kendini nasıl... ...ifade edeceksin bütün bunların dışında. Hmm. Nasıl çıkacaksın ortaya? Yani ben barış seviyorum... ...kimseye zarar vermedim... ...hayatımda dediğinde sana kimin inanacak? Bir alanında... ...daraltılmış olması yani... ...bir konuşma zemininin yok olması... ...aynı zamanda bir şeyin içine sıkıştırılmış olmak gibi bir... ...çok büyük maruz kalıyor bu insanlar. Peki bağımsızlık... ...olgusu mesela senin için... ...önemli bir yer kaplıyor... ...gibi gözlemliyorum hayatında. Yani... E... ...işte başa da dönersek belki bağımsızlıkla da ilgili bir şey soralım da demiştik aynı zamanda. Ee, i̇şte önceki belgeselinden beri işte Enzo Ika'nın hikayesini çektiğim mülteciyim ben buradayım. Ee, yanı sıra işte ile beraber çekmiş olduğunuz diyebiliriz. Hı. İşte zaten öyle Ballot for Syria. Ee, nereden geliyor bu bağımsızlık sesi sana. <gülüyor> Geliyor bu özgürlük serisi. <gülüyor> yani şöyle şimdi benim için araç çünkü. Hani bu film olmasaydı belki resimle ya da şiirle olabilirdi. Ama o kalı alanlarda yeteneğim olmadığı için <gülüyor> olamadı. Filmi düşünmemin sebebi e, erişmek daha kolay insanlara sanki filmlerle. <gülüyor> e, herkes çok seviyor. Filmi sevmeyen insan bilmiyorum yani. Hani belki resim ve şiire çok ilgi duymayabilir ama. ...filmi sevmeyen yok gibi bir şey. Bir öyle bir tarafı vardı. İkinci tarafı da... ...şunu fark ettim. Ee, yani bunu mesela... ...kendimi kıyaslamak için söylemiyorum ama... ...Nuri Bilge Ceylan bile öyle söylüyor. Diyor ki, yani ben hiçbir zaman... ...bir şahane bir film için... ...çok büyük bir ekibi... ...ihtiyacı olduğunu hiçbir zaman inanmadım diyor. Yani iki kişi ve üç kişi halledilebilir diyor. Hatta adam ilk filmlerini... ...tek başına çekiyor, tek başına kurguluyor. Her şeyini kendi yapıyor. Dolayısıyla hani eğer belli bir şekilde kamera hikaye anlatıcılığı ve kurguyu bir araya getirebiliyorsanız potansiyel film üretebiliyorsunuz. Yani ve bunun yani bunu herkes yapabiliyor. Ee, ama şöyle bir şey var, maddi olarak beklentiniz olmayacak. Bağımsızlık o demek. Hı -hı. Yani ben gerçekten bir derdim var, onu anlatmak için bunu kullanıyorum. Bu bir araç Hı -hı. benim için, Hı -hı. bir ifade biçimi dediğiniz için muhteşem bir araç bence. Ha tabii ki kamera almak Bilgisayar almak Bunlar için bir para lazım Ama onu da çalışıp kazanabiliriz Hı -hı. Yani <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Hani gidip de işte biraz e, Alışverişinizden kısarsınız İşte üstünüze biraz daha az giyim alırsınız Şu bu Biriktirirsiniz alırsınız yani Bunun için müthiş sponsorlara falan gerek yok Hı -hı. Bir de şöyle bir avantajımız var ya yani İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz Her yer hikaye dolu burada yani hani hikaye anlatıcılığı temasında, özetinde bakıldığında bağımsızlık o anlama geliyor. Yani ben hiç kimsenin baskısı ve zoru altında kalmadan, hiçbir sponsorun beklentisi olmadan kendi düdüğümü öttürüyorum demek. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, hikaye seçimlerinde de bir, şimdi Enzo İkan'ın vergisini de hatırlarsak aslında, burada da... Maisel Havezir'in kurmuş olduğu İstanbul Mozaik Oriental Kurusu ve onun üyeleri aslında. Yani onların ördükleri yaşam büyük yer alıyor. Yine de bir müzik, şarkı ortaklığı var. Bununla ilgili yorumlarını alabilir miyiz? Ee, şöyle, şimdi e, ilginç bir şey. Aslında bu benim için kasıtlı değildi. Ee, arkadaşlarım, yani mülteci ve müzisyen ...olmuş, ol, olmuşlar. Yani Şimdi ben de bu arkadaşlarımı... Hiç, yani ...benim arkadaşlarım da onlar. Hani biz şöyle diye tanışmadık. Biz film yapacağız mültecilik üzerine. Müzisyen arıyordum diye değil. Anladım. Hani hakikaten bir şekilde yollarımız kesişmiş. Birbirimizden hoşlanmışız, arkadaş olmuşuz. Bir bakmışız, birisi işte Kongolu müzisyen... ...diğeri Suriyeli müzisyen. Böyle bir durum yani... Tabii ben şeyi gördüm hani e, ya Enzo mesela daha çok video klip istiyordu kendine fakat bunu e, karşılaması zor çünkü o zaman düzenli bir geliri yoktu ve hani istiklalde daha çok regi evet. üzerinden bir hayat kurmaya çalışıyordu ve bunu aynı zamanda da politik bir şekilde yapıyor. Yaptığı e, politiklik şöyle enteresan yani ben onun cesaretine her zaman zaten çok hayran olmuşumdur. Hiçbir hakkı yok bu ülkede. Sekiz yıldır burada e, o şekilde yaşıyor. Evet. Sanki bir açık hava hapishanesinde yaşar gibi yaşıyor. Hı hı. E, ve fakat medyayı çok güzel kullanmayı öğrenmiş, hikayesini anlatmayı, korkmamayı, ürkmemeyi ve medya onu destek oluyor. Fakat tabii ki, e, yani güzel kalitede bir video klip yapmak istediği zaman ve biraz insanlara para vermesi lazım. Ben ona dedim ki ben de sen benden hiç ben senden hiçbir şey istemiyorum hani. Hı hı. E, bence çok güzel bir şey yapıyorsun. Ve biliyorsunuz e, göçmen dayanışma ağı var ve Değil İstanbul'da mi? çok kuvvetliydi bir zamanlar. O zamanın furyası da böyleydi. 2015, 2014 ki hı. o sene çok bir düşüşteydi bu. A Evet. Çünkü biz aslında filmi tam gezi zamanı çekiyorduk. Hı. Yani tam o sırada ilgi alanı tamamen bambaşka bir konuya evrilmişti. Sonra tekrar bir araya geldi. Bütün e, enteresan olan bütün şeyler, e, mücadeleler aynı çatı altında toplandı sonradan. İşte dayanışma, taksim dayanışma diye. İşte bütün hepsi şu su bu su, işte toplu konut mağduru. Hep Hepsi kapitalist şeyi altında bir araya geldi. Hı hı. Sonra tekrar şimdi hepsi patladı yok gibi duruyor. Ama bu işte sanatla devam ediyor aslında. Yani hı. üretimle devam ediyor. E, Mayza'nın ile hiç alakası yok. Poli Öyle söylüyor. Hı hı. <gülüyor> Benim hiç ilgim yok diyor. Hep politikayla falan. Hı hı. Enzo Beste yapıyor. E, Best, yani aralarında farklar var. Hani Doğru. E, Mayza'nınki daha çok toplum, community building... <Gülüyor> yani bir araya getiriyor insanları. Ve hani daha çok... ...şarkıları yorumluyorlar. Enzo'ya bir gösteri gibi tek başına zaten. Enzo yani. One Man Show. One Man Show kesinlikle Enzo öyle. Enzo'nunki öyle. O çok farklı şeyler. Yalnız müziğin güzel olan tarafı... ...birincisi baymıyor Hani hep böyle bir şeyi... İzleyiciyi <gülüyor> mi? İzleyiciyi, <gülüyor> kişiyi... ...mücadelenin parçası olan kişileri... <gülüyor> ...yani... Hani biz mesela Enzo'nun konserine gittiğimizde biliyoruz ki başka bir şeyi destekliyoruz aslında daha derin bir şeyi destekliyoruz. Evet. Orada tabii siyah adam mücadelesi de var yani hani mesela Türkiye'de işte Afrikan popülasyonu nasıl yaşıyor? Hı hı. Bunun üzerine hala daha doğru düzgün araştırma yok mesela. Yani hı. böyle utanç verici İlgi bir durum. İlgi var ama. İlgi çok var evet. yeni, yeni yeni de yeni şeyler çok. var. Biz o zamanlar başladığımızda sanki hani insanlar mülteciliği konuşmuyorlardı bile öyle evet. hani medyada yoktu bu Suriye şeyiyle patladı olay hani ilgisi başladı. Evet. Ya göçmen Öyle. dayanışma bunun biraz daha mesela alternatif bir tarafını mı üstlenmişti? Çünkü daha da eskiye dayanıyor ya. Aslında evet. 2014'ten önceye gidiyor. Çok Orada önce... başka türlü bir community oluşabiliyormuş örneğin. Ya şöyle şimdi dayanışma... Sanki onun örneği gibiydi yani. Tabii dayanışmanın da kendi içinde hiyerarşik sıkıntılar var. Hı -hı. Dayanışmayı gösteren ve gösterilen var. Hı -hı. Tıpkı vatandaş olup vatandaş olunmaması gibi yani... Dayanışmayı gösteren kişiler yine vatandaş, yine üstünlük sağlıyorlar maalesef. İster istemez. Bir ülkenin vatandaşı olmaktan. Tabii ki. Yani, yani bulunduğu ülkenin belki. Siz eğer e, yani literatürde host ve guest diye ayrılıyorlar. E, mülteci misafir. <gülüyor> <gülüyor> Boşuna seçilmemiş bitirim. E, kabul eden de e, misafir perver mi? E, ev sahibi. Ev sahibi. <gülüyor> ev sahibi ve o arasında her zaman sıkıntı var. Müzikte o, o sanki aşılıyor çünkü e, orada esas olan müzik kimin icra ettiği değil hani hmm. yani evet. mülteci olması onun iyi bir müzik olmasını olmamasını etkilemiyor hatta mülteci olması onu çok daha iyi bir müzik yapıyor hmm. çünkü çok derin deneyim çok derin e, leşiyor o kadar yoğun yani mültecilik aslında bir yandan şu değil midir? Çok yoğun kayıp yaşamış insan. Evet. Hepimizin kayıpları var. Ama insanlar bir gecede evini, ailesini, evet. her şeyini bir anda, yani bütün to, e, paket kayıp yaşıyor. Dolayısıyla hani bunun sanatsal değeri, yani bunu görmemek yani. mümkün değil. Ve zaten dünya göçmenlik üzerinden kurulmuş. Bu böyle. Hepimiz göçmeniz yani. Evet, Bharat for Syria'ın da e, gösterdiği aslında İstanbul'da bir e, çok da görmediğimiz yaşantı. Sen demin sordun ya, bize aklınıza ne geliyor Suriyeli e, deyince diye. Yani e, o senin artık şeyin hediyen olmuş bu belgeseli çeken olarak. İçlerindesin, yani çok normal şartlar altında bizim göremeyeceğimiz pek çok şeyi de gösteriyorsun aslında. Çok ilginç yani, paralel hayat diyeceğim, ayıp olacak diye Diyemiyorum da çünkü aynı hayat yaşıyoruz bu aynı insanlarla. Aynı yaşıyoruz çok aynı şeyler. Yani farklı olarak ne var? Hani mesela kepeniye dedikleri bizim işte bulgur şey köftesi aynısı. Halep yemeği mesela. Evet, o da gösteriyor. Onu gösteriyor. Bir doğum günü kutluyorlar. Hı hı. Ee, aile çünkü ya yani insan hani aile formasyonu hep bir aile gibi bir arada olma. ...hissi, ihtiyacı... Hı hı. ...işte o sosyal ağ... ...destek ağları kurmak... ...dolayısıyla hani paralel yaşam ama... tıpatıp birebir aynı yani... ...en fazla işte dili değişiyor... ...Arapça oluyor hı hı. falan... Evet. Ya pardon... Yo, ...son birkaç dakika içindeyiz hı. aslında... ...çok hızlı da geçiyor... Ee, ...zaman biraz daha filmden bahsedelim isterim... ...dinleyicilere de bir şekilde... İlgilerini çekmeyi isteriz yani Barat Vosiliye için. Gösterilecek mi gerçi bilmiyorum çok. İstanbul'da en azından Planlı. bundan sonrasında var mı bir gösterim planı aklına gelen? Ya İstanbul'da şimdi artık ikimiz de İstanbul'da yaşamadığımız için hı hı. biraz azalacak. Hani öyle olacak. Bunlara da sana çok teşekkür ederiz bugün senin sayın oldu için. Tütün deposundaki gösterim hı hı. E, ve panel. Evet. Onun dışında... Evet, 22 Aralık tarihinde olmuş. Evet. 22 Aralık tarihinde. Aynen. İstanbul'da epey de bir yerde gösterildi aslında. Hani bu konuda evet. da mutluyuz. Ee, şimdi dünyada da gösterimleri var. Ve hı hı. E, biraz daha ilgimizi oraya çevirdik. Mesela dün Peru'da ve aynı gün Czech Republic Çekoslovakya'da. Çek Czech Cumhuriyeti'nde. Czech <gülüyor> şey öncesi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hala aklıma o şey geliyor. Çekoslovakya'ya daştıramadıklarımız. <gülüyor> <İstanbul'da>. Klişelerimiz evet. <gülüyor> evet. Peru'da ve Çek Cumhuriyeti'ne gösterildi. Libya'da, Libya'da. E, Mısır'da. İlginç ve geniş bir anınız var. Ben böldüm özür dilerim bu nasıl sayıda. Oldu? En şey Global yani. Migration Film Festival'e katıldığımız için <gülüyor> oldu. Onlar her yerde eş zamanlı bir hafta boyunca gösterimleri düzenliyorlar. Hı -hı. E, biz maizayla bir hafta, iki hafta önce Cenevre'de buluştuk. Orada da bir gösterim oldu. Cenevre çok önemli bir yer. Çünkü Suriye üzerine barış anlaşmalarının yapıldığı yer hala daha da bir sonuca varılamaması. Orada Mayza'nın varlığı bence gerçekten çok büyük bir başarı. Hmm. Ee, yani en azından bu konuyla ilgili konuşan insanların da artık bir haberi var. Yani e, onların şey alanına girdik. E, onlar bizim çekim alanımıza girecek yani <gülüyor> <gülüyor> biz değil. E, biz hala inanamıyoruz hani vay be falan diyoruz. Ama bunun tabii bir diğer tarafı da benim işte ben de e, doktora yapıyor olmam. Orada değişik insanlarla tanıştım. Maalesef ben kendim mesela hiç entegre değilim İsviçre'ye. Benim aklım, fikrim, kalbim, her şeyim İstanbul'da kalıyor ve hayatımda burada bırakmış gibi hissediyorum. Ben de kendimi hani bir çeşit mülteci gibi hissediyorum Hı -hı. ve bende de şöyle bir direniş oldu yani. Ben mesela e, İsviçre halkını ve <gülüyor> <gülüyor> Almanca'ya böyle hiçbir şey duymadığım için ilgi ve alaka, kendi kendimi de soyutladım biraz. Hı -hı. Orada böyle bir buzdolabına girmiş gibi hissediyorum ya da işte bir şey hastanede yürüyor gibi hissediyorum hep çünkü çok stabil bir ülke ee, ve bunun yarattığı yani o dengesizlik, o adaletsizlik de çok yaralayıcı çok zengin bir ülke. Evet. Bir yandan onların karar veriyor olması, konuşuyor olması Suriye için bizi gerçekten şey içsel olarak çok şey yapıyor. Dolayısıyla aslında biraz boy ölçüşüyoruz galiba biz. Hani böyle bir haddemizi aşıyoruz gibi bir hmm. şeye girdik, döneme girdik. Bakalım ne olacak hayırlısı yani hani tekrar tekrar bir Cenevri muhabbetimiz var. Yani o büyük işte adamlar, IOM, Birleşmiş Milletler onlara karşı da böyle bir şeyimiz var. Birleşmiş Milletler'de de gösterilecek film. Tabii. Değil mi? Evet. Evet. Yani, Onlar oradaysa filmimiz burada diyorsunuz. Evet ve şimdi enteresan olan herkes logosunu bizim filme koymaya çalışıyor. Ha, ilginçmiş. Ee, böyle bir PR malzemesi. STK'lar mı bunlar yoksa işte devlet destekli kurumlar? Birleşmiş Milletler ve Iowa Intergovernmental Organization diye geçiyor yani. Hmm. Hükümetler arası. Hükümetler arası. Evet. Ee, kesinlikle Birleşmiş Milletler'e STK diyemeyiz yani. Evet. Çok daha politik bir konumu var. Ee, dolayısıyla şimdi bu insanların hani bizim bağımsız yaptığımız film üzerindeki ilgisi ve buna şey meyil etmeleri bizim işimize geliyor. Ama şöyle yani bunu biz bir pazarlık aracı veyahut da bir şey olarak değil ama daha çok bir yüzleşme olarak görüyoruz. Hmm. O zaman izin vermeyeceksiniz i̇şte de o logolara. <gülüyor> <gülüyor> Nedir bu ilgiye mahsar olmanızın sebebi? Ya şöyle, e, çünkü eee barış için güzel bir yol olduğunu herkes kabul ediyor. Filmin? Müziğin, Müziğin, sevgi dolu bir diaspora grubunun olabilmesi, savaştan sonra bu insanların entegre olabilecek olmaları. <gülüyor> e, hiçbir bunları şey, gösteriyor. Tabii. Evet. Yani bunun mümkün olduğunu gösteriyoruz. Dolayısıyla <gülüyor> bir iç rahatlaması var orada. <gülüyor> e, ve bunun yolunu da so sunuyoruz. Bu insanlara herkes gibi haklar tanınırsa Hı hı. Çalışabilirlerse, yapabilirlerse, kendi projelerini oluşturup işte Mayza'nın yaptığı gibi kendi kendini e, yani e, ifade edeceği, yaratabileceği, realize edebileceği potansiyelini realize ediyor çünkü. Evet. Mayza'nın başarısı o. Evet, onu sağlayabiliyor. O hı. zaman bütün toplumuna da fayda sağlıyor. Çocuklardan tutun, o işte korodaki her bir bireye kadar herkese büyük faydalar sağlamış oluyor. Ne kadardır burada yaşıyordu Maize? Türkiye'de? 3-4 ee, senedir, dört sene. Evet, Maize Alhavez'den bahsediyoruz. Eda, Elif, Tibet'le beraber Baratfor Suriye'nin yönetmeni diyelim. Ee, çok teşekkür ederiz ya Elif teşekkür katıldığın ederim. için evimize. Yani çok eksilde oldu söyleyebilirim muhtemelen ama evet. e, süre kısıtlaması ellerine sağlık. Baratfor Suriye Türkçe Suriye için Alat diye mi çevirdik bu arada öyle mi? Ee, öyle olabilir. Ama biz bunu Türkçe düşünmemedik bir şekilde nedense. Ama hı hı. öyle evet. Suriye için ağıt. Evet. Balat for Syria diye de aslında böyle bir hani şey e, nasıl, nasıl deniyordu ona. Hani, genel kabul görmüş. Global e, dilde de ismi galiba sabitlenmiş gibi de duruyor. Sabitlenmiş. De. E, Balat çünkü aslında e, tam Türkçesi yok. Hani evet. ağıt en yakın. Müzikal çeşidi. Bir çeşit müzikal e, ağıtımsı şiirler demek aslında evet diyerek, kapsül halinde e, halledebiliyor evet Mayısal Haviz'in e, göstererek aslında İstanbul Mozaik Oryantal kurusu ve bireylerini ve onların kurduğu yaşamı göstererek aslında çok e, geniş yaşama dair belki mutlu olmaya dair mutluluğa dair Hı -hı. pek çok şey söylüyor e, dayanışmaya dairdi ve senin de dediğin gibi e, biraz da aslında insanların e, Gen vuruldukları o klişelerden de kurtulmanın e, alternatif bir yolunu yordamında e, göstermekte. Sadece bir örnek ama tabii ki. Birçok da... örnek var. Evet. Gerçekten bizim de ilham aldığımız örnekler var. Şimdi isimlerini hatırlayamam ama e, bu bir akım yani bağımsızlık. <gülüyor> bir movement diyelim. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ Şahaneydi sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.